İyi günler, iyi günler. Karagözüm, bak ne diyorum. Dur ilk önce ben sana bir şey diyeceğim. Hadi de bakalım o zaman. Bu hayvanat bahçesi var ya, hangi hayvanat bahçesi? Ya hani içinde köpek balıkları olan, köpek balıklı hayvanat bahçesi mi? Ha, sen Turkuazoyu mu diyorsun? Tamam. Ha, o işte. Ona beraber gidelim mi? Beraber? Ha ha, olur da niye beraber? Yani bir sebebi mi var onun için diyorum. Yoo. E eh, hadi hadi yeme beni şimdi çıkar ağzındaki baklayı. Ya yok bir göreyim diyorum. Nedir ne değildir. Yani e, antrenman babından Efendim? Şimdi acaba bizim kız tutturdu gidelim diye. Yok mok deyince hanım bıyık altından gülmeye başladı. Kız da işkilendi Şimdi korktuğumu falan zannedecek. O yüzden ben bir önden turlayayım diyorum. Korkmak ha. <gülüyor> Köpek balıkları vardı değil mi? Tabi tabi. Yani aile reisiyiz. Camda kul yapısı malum, göz göre göre de. Anladım karakterim anladım anladım. <gülüyor> Bak sen de hanım gibi başlama, attırma kafamın tasını. Yapıyorlar garip garip icatlar, sonra işin yoksa uğraştır. Güzel balıklar, dursunlar okyanuslarında. Yazık değil mi vatanlarından ayırıp sır seyirlik için getirmek buralara? Yani Karaköşüm, seni de gören hayvanları koruma derneği üyesi zanneder? Günahdır dedim günahdır. Peki sen isteyen kişilere dalış izni de verildiğini biliyor musun? Deme ya. <gülüyor> hey benim canını yolda bulmuş macera peras milletim. Yahu Hacivat hani bu yılanlarla farelerle dolu kafesler içine girilen yarışma programları var ya. Ee, Herhalde bu dalmayı düşünenler bunu da o tür bir yarışma zannediyorlar. Hadi ya, öyle mi dersin? Öyle derim. Aman Karaküz zaten köpek balıkları karınları tokken bir şey yapmazlarmış efendim. İyi iyi o zaman biz de ellere ceplere yem koyar öyle gideriz. Ya bizim zamanımızda böyle köpek balığını izlemek dibine kadar gidip izlemek yoktu. Bu Jaws mıydı Jaws muydu öyle bir film vardı hani 1 2 3 4 diye yaptılar. Aha hani evet. Hatırladın mı? Hatırlamadım. Hani Jaws maceralarını izledik. Jaws şey yapıyordu Jaws piknikteydi Jaws daha da öyle garip bir şeydi yani onu izliyorduk. E şimdi nereden çıktı efendim bu köpek balıklarını filan izlemek yani biraz da bu paralı galiba. Ee, ondan tabi karaközüm devir değişti değişti. Ama izlemek güzel olur. Gerçi şöyle uzaktan izlemek daha iyisi. Neyse hadi bakalım hayırlısı. Eh hadi bakalım. İyi bakalım. <gülüyor> Zaten gelmişiz sohbetin sonuna. Ettikse bir kusur hata. Af affola. Allah.